Benim Ermeni şoför, bilgi almak için bir grup bedeviyle konuşurken, biri omzuma dokundu. Arkama döndüm. Otuz yaşlarında, sert, yakışıklı bir Arap duruyordu karşımda. ''Müsaadenizle efendi'' dedi alçak, boğuk bir sesle. ''Otomobille Bağdat'a gitmek istediğinizi ve yolu bilmediğinizi öğrendim. İzin verin sizinle geleyim. Size yardımım dokunur.'' Adamdan hoşlandım, ...ve kim olduğunu sordum. Adım Zeyd İbni Ganim ...diye cevap verdi. Irak'ta Agail'in hizmetindeyim. Ancak bu sözlerden sonra... ...fark ettim üzerinde Haki Kaftan'ı... ...ve Siyah İgal'indeki... ...Irak Jandarma Teşkilatı'nın... ...amblemi yedi köşeli yıldızı. Araplar arasında... ...Agail denen bu müfrezeler... ...Türkler zamanında da vardı. Issız çölleri kendine ev... ...devesini de arkadaş bilen... Münhasıran Orta Arabistanlı insanlardan oluşturulmuş gönüllü müfrezeleriydi bunlar. Maceraya düşkün yürekleri onları fakir yurtlarından koparıp içinde daha çok para, daha çok hareket ve bugünden yarına daha çok değişiklik vadeden başka bir dünyaya sürüklemişti. Zeyt bana Deir Ezura, ez Suriye-Irak sınır yönetimiyle ilgili bir mesele için bir subayıyla birlikte geldiğini söyledi. Subay, Birkaç gün önce Irak'a geri dönerken, kendisi özel bir iş için burada kalmıştı. Ve şimdi Şam'dan geçince bildik ama dolambaçlı yolu tutacağına benimle gitmeyi tercih ederdi. Fırat boyunca uzanan yolun hepsini, şimdiye kadar hiç aşmadığını açıkça itiraf ediyordu. Ve nehrin döne kıvrıla giden kıyılarını sonuna kadar takip edemeyeceğimizi benim gibi o da biliyordu. Fakat, diye ekledi. Çöl hep aynı çöl. Güneş ve yıldızlar da öyle. Öyleyse Allah'ın izniyle nasıl olsa yolumuzu buluruz. Ondaki bu ciddi güven duygusu hoşuma gitti. Ve onunla yola çıkmayı memnuniyetle kabul ettim. Ertesi sabah Deir-ezzur'dan ayrıldık. Büyük hammade çölü, otomobilimizin tekerleri altında akıp gidiyordu. Bazen asfalt gibi düz ve basık, Bazen bizi ufuktan ufa atan dalgalar halinde, bitip tükenmez bir kum ve çakıl ovası. Zaman zaman sol yanımızda alçak kıyılarıyla yol alan bir ağaç parçası ya da bir kayık o güçlü akıntıyı açığa vurmasa, onu sessiz bir göl sanırdınız. Geniş, heybetli bir ırmaktı. Sessizdi, taşkın değildi, çağıldayıp köpürmüyordu, sadece akıp gidiyordu. Bağlarını koparmış, Kayıp giden dev bir su şeridi. Çölün fark edilmez eğimini izleyerek, Döne kıvrıla yolunu seçiyor, Uçsuz bucaksız, Heybetli ve sessiz çölün ortasında, Onun kadar heybetli, Onun kadar başı dik, Ve onun kadar sessiz, Akıp gidiyordu. Yeni yol arkadaşım zeyt Dizlerini kıvırıp, Bir kolunu arabanın penceresine dayayarak, Şoförün yanında oturuyordu. Ayaklarında önceki gün, deir ez zur çarşısından aldığı, kırmızı Maroken deriden, bir çift yeni pırıl pırıl çizme vardı. Bazen çölün ortasında nereden çıktığı belli olmayan, deve sürücülerine rastlıyorduk. Durup bir an arabanın arkasından bakıyor, sonra yeniden develerine deh deyip, gözden kayboluyorlardı. Her hallerinden deve çobanı oldukları belliydi. Güneş yüzlerini koyu bronz rengine çevirmişti. Issız, Bakımsızlıktan harap olmuş kervansaraylarda geçen kısa molalardan sonra yeniden bitip tükenmez çöle dönüyorduk. Fırat ufkun ötesinde hepten yitip gitmişti şimdi. Rüzgarın savurduğu kum, geniş çakıllı alanlar ve şurada burada birkaç ot kümesi ya da dikenli çalı. Sağ tarafımızda birden güneşin altında uzanıp giden çıplak, yarık yarık bir tepeler dizisi beliriyor. Ve çölün uçsuz bucaksız görünüşünü bozuyor bir süre için. Bu tepelerin ardında neler var diye merak ediyordu insan. Aynı düzlük, aynı tümsekler ve çöl uzanıyordu. Bunu biliyordunuz. Aynı kum ve güneşin altında bakır bir katılık içinde uzanan sert çakıllı toprak ama yine de havada sebepsiz, açıklanmaz bir gizemlilik. Şu tepelerin ardında neler var acaba? Ortalıkta ne bir cevap? Ne bir yankı. Öğleden sonrasının titreşen sükuneti içinde sadece motorun gürültüsü ve kum üzerinde tekerlerin hışırtısı. Bir ucundan sanki bilinmeyen bir uçuruma kayıp gitmiş dünya. İkindi üzeri şoförümüz uğradığımız son kervansarayda motora su koymayı unuttuğunu fark etti. Irmak çok uzaktaydı. Millerce ötelere kadar bir tek kuyu yoktu çevrede. Dalgalı ufka kadar çevremizde göz alabildiğine boş, sıcak ve beyazımsı kireçli bir düzlük uzanıp gidiyordu. Nereden gelip nereye gittiği belli olmayan, dursuz duraksız, sıcak, hafif bir rüzgar esiyordu. Sonsuzluğun kendi yatağından kopan, boğuk bir mırıldı. Şoför, levantenlere özgü bir kayıtsızlıkla, ki bu başka zaman hoşlandığım bir niteliktir, ''Neyse, zararı yok.'' dedi. Nasıl olsa bir başka kervansaray vardır ileride. Fakat bu ilerideki kervansaraya bir türlü varamıyorduk her nasılsa. Yakıcı bir güneş vardı. Çaydanlıktaki gibi kaynıyordu radyatördeki su. Deve çobanlarına rastladık tekrar. Su? Hayır, yok. Peki ne içiyorsunuz? diye öfkeyle sordu Ermeni şoför. <gülüyor> Güldüler. Develerin sütünü içiyoruz. Şeytan arabasının... Su arayan bu garip yolcularına şaşıyor olmalıydılar. Bir çocuk bile buralarda su bulunmadığını bilebilirdi. En kötü ihtimal şuydu. Bozuk bir motorla susuz ve yiyeceksiz burada çölün ortasında çakılıp kalmak ve yoldan bir başka arabanın geçmesini beklemek. Belki bir gün, belki iki, belki de bütün bir ay. Bu arada şoförün yüzündeki o kayıtsız tebessüm silinip gitmişti. Arabadan atlayıp Kaputu kaldırdı ve radyatör kapağını açtı. Beyaz, kesif bir buhar fışkırdı havaya. Benim termosta bir miktar su vardı. Onu boşalttık radyatöre. Şoför biraz da yağ ekledi onun üstüne. Ve bizim arslan araba bizi bir süre daha taşıdı. ''Şu ileride su bulabilir sanıyorum.'' dedi iyimser şoförümüz. Tepeler öyle yeşil ki, herhalde taze çimenden olmalı. Yılın bu vaktinde yağmurun düşmediği bir mevsimde Çimen olduğuna göre su da vardır orada. Niçin gidip bir bakmayalım? Mantık her zaman karşı konulmaz bir şeyler taşır içinde. Ermeninin yürüttüğü mantık her ne kadar koltuk değnekleriyle yürüyen bir mantık gibi görünüyorsa da, denemekten başka çare de yoktu. Böylece yoldan çıkıp, tepelere doğru birkaç mil kadar düşe kalka yürüttük arabayı. Sonuç, tam bir düş kırıklığı. Su yok. Yamaçlar yeşil otlarla değil, Yeşil renkli kayalarla kaplıydı. Motordan acayip sesler gelmeye, pistonlar hart hurt örtmeye başlamıştı. Kaputun aralıklarından kurşuni dumanlar çıkıyordu. Birkaç dakika sonra bir şeyler çatlayacak, krank mili ya da motorun başka hassas bir yanı kırılıp çalışmaz hale gelecekti. Bu arada biz kervan yolundan epey uzaklaşmıştık. Herhangi bir arıza olursa umutsuzluk içinde çakılıp kalacaktık. Bütün yağ yediğimizi radyatöre boşaltmıştık. Ermeni şoför direksiyonu tıpkı bir sirk gösterisinde olduğu gibi kâh sağa, kâh sola kırarak histerik bir telaşla su arıyordu. Fakat su ortaya çıkmamakta da direniyordu hep. İçim giderek radyatöre döktüğüm bir şişe konyak da önümüzü hayatında ağzına alkol koymayan Zeyd'in midesini bulandıracak kadar kesif bir alkol bulutuyla örtmekten başka bir işe yaramadı. Bu son tecrübe Zeyd'i nicedir içine gömüldüğü kaskatı uyuşukluktan nihayet çekip çıkardı. Öfkeli bir hareketle yüzündeki küfiyesini aşağı sıyırarak arabanın kızgın sacına dayanıp ıssız düzlüğü gözden geçirmeye başladı. Açık havada yaşayan ve içgüdülerine, ön sezilerine güvenen insanların keskin ve dikkatli bakışlarıyla süzüyordu araziyi. Öyle fazla umut bağlamadan, sabırsızlıkla izliyordu konu. Çünkü... Önceden belirttiği gibi bu bölgede daha önce hiç bulunmamıştı. Fakat birden elini kaldırıp kuzeyde bir noktayı işaret etti. Orada. Bu söz karşı konulmaz bir emir gibiydi. Şoför sorumluluğu başkasına devretmiş olmanın rahatlığı içinde hemen itaat etti. Motor ofliye pofliye hareket etti. Kuzeye doğru bir süre yol aldık. Fakat Zeyt birden hafifçe doğrulup şoförün elini tutarak onu durdurdu. Havayı koklayan bir tazı gibi başını ileri uzatıp bir süre öyle bekledi. Sıkılı dudaklarında küçük, hemen hemen fark edilmeyen bir titreme oldu. ''Yoh, o tarafa sür.'' dedi eliyle daha kuzeyi göstererek. Biraz hızlı ve şoför yine itaat etti ona. Bir iki dakika sonra yine aniden ''Dur.'' dedi ve hafifçe atladı arabadan. Uzun harmanisinin yenlerini elleriyle tutarak ileri doğru koştu. Sonra durdu. Birkaç kere sağa sola dönüp gözleriyle, kulaklarıyla kolaçan etti etrafı. Motoru da, içine düştüğümüz çıkmazı da bir süredir unutmuş, bu bütün hastalıklarıyla tabiatın ortasında yönünü bulmaya çalışan insanın eşsiz hareketlerine kaptırmıştım kendimi. Ve birden uzun adımlarla yerinden koptu ve iki tümsek arasındaki çukurda kayboldu. Bir an sonra yeniden başı göründü ve iki elini sallayarak su diye bağ.